Hayırlı günler arkadaşlar. Yorumları kapatalım. Evet, elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. E, çok şükür Rabbimize e, inşallah 2 en fazla 3 ders sonra Fatiha suresini okumayı tamamlamış olacağımızı e, umuyorum. 37. E, dersimiz 37. okumamız. Fatiha'nın başından itibaren bugün gayril magdubi aleyhim velad dalil demiştik. Onun tefsirinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman belirtiyorum bu bir tefsir dersi değil bir tefsir okuması. Yani hep birlikte işte siz ne kadar önünüzü açıp bunu gerçekten fiili şekilde yapıyorsunuz bilmiyorum ama muhtemelen büyük çoğunluğunuz dinleyici olarak kalmayı tercih ediyorsunuz. Fakat benim açımdan bu bir okumadır. Yani Fatiha tefsirini Elmalı Hamdi Yazır'dan açıp, işte bunu, bunun burada dile getirilen detayların bizim hayatımıza yönelik Müslümanlığımıza, insanlığımıza, İslam'ı algılayışımıza yönelik ne gibi buradan çıkarımlar yapabiliriz? Onlara da temas etmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle yine gramerle ilgili bir غَيْرِ bir aleyhimin başındaki eliflamla وَلَدَّال۪ينٍ yani eddal۪ين sıfatının başındaki eliflamın e, ne için olduğu ve buna göre yorumların kapsamının nasıl e, değişebileceği ile ilgili bir bölümdeyiz. E, daha önce de okumalarımızda bunları gördük arkadaşlar. Bir kelimenin marife ya da nekra gelmesi, e, isim ya da fiil şeklinde gelmesi, efendim çoğul ya da tekil gelmesi e, başında bir tekit ifadesinin olup olmayışı e, efendim cümlenin yapısının devrik gelip gelmeyişi İyyâkena'mudu ve İyyâkenesayn'de olduğu gibi bunların her biri Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda bazılarından e, gerçekten fıkhi sonuçları olan hükümler bazılarından İtikadi e, prensipler Bazılarından hayata Önceliklerimize ve önem vermemiz Gereken şeylere dair e, Sonuçlar, ilkeler çıkarabileceğimiz Her biri birbirinden önemli Nüanslar içeriyor Ve bir de e, Tabi ki gramerde e, Tek bir yaklaşım olmadığı için Yani bu işte buradaki eliflem Şunun içindir ya da hayır onun için değil Şunun içindir e, ya da buradaki Harficer şu anlamda kullanılmıştır Ya da bu kelime Sözlükteki anlamıyla gelmiştir veyahut da ıslahi anlamıyla gelmiştir gibi ihtilaflar sebebiyle de bunların yorumu açık olduğunu, yoruma açık olmanın olmasının, İslam'ın kuşatıcılığının çok önemli, e, nasıl diyeyim, bu kuşatıcılığa imkan veren çok önemli fırsatlardan biri olduğunu... Yani neden işte bu çeşitliliği, bu yorum zenginliğini bilmeyenler için neden şu hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor, bu mezhepler nereden çıkmış gibi sorular. Aslında bizim bu konulardaki vukufiyetsizliğimizi ve işin... Yani nasıl diyeyim başlangıcında ve devamındaki şartlardan tamamen bir haber oluşumuzu nasıl bir metne iman ettiğimizden o metnin e, lugat yapısından efendim e, Cenab-ı Hakk'ın o kelimeyi seçmeyip de şu kelimeyi seçmesinin ne gibi sonuçları olduğundan vesaire bunların hepsinden habersiz olduğumuzu gösteriyor. Ama sonuçta bu bir vaka yani ümmetin tamamı da derin derin Arapça bilmeyecek. E, ne olacak o zaman işte bizim gibi oturacak e, bilenlerin e, yazdıklarını okuyacak bu aslında çok açıktır arkadaşlar yani bu konuda neden insanlar e, tereddütlü davranıyorlar onu da bilemiyorum yani ben mesela işte sağlıkla ilgili bir konuyu merak ettiğimde işte kalp sağlığı ile ilgili bir konuyu ailemde çok mesela kalp hastası var yukarıya doğru gittiğimde veya e, astım hastası var işte bunlarla ilgili bir şeyi merak ettiğimde değil mi ee, ne yapıyorum arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz, değil mi? Şöyle şu görüşte olanlar var, bu görüşleyen yani doktorların da hepsi aynı fikirde değil. Üstelik e, müşahhas bir insan bedeninden bahsediyoruz ama orada da ihtilaflar var, çeşitli ekoller var, ee, araştırmalar devam ediyor vesaire. Bırakın insanı, insan çünkü hani benim kalbimle sizinki bir değil, bedenlerimiz bile bir değil. Bırakın insanı, herhangi bir madenin işlenmesi sırasında bile o madenin çeşitli e, teknolojik ürünlerde kullanılması sırasında bile farklı yaklaşımlar ve her geçen gün e, gelişmeler var dolayısıyla e, tek bir görüş, tek bir yaklaşım aslında bizi sınırlayan bir şeydir ve e, kuşatıcılığa engel olan bir şeydir e, daha doğrusu elimizdeki malzemeyi tanımadığımızı, bütün yönleriyle, bütün boyutlarıyla tanımadığımızı gösterir bu çok boyutluluk e, dilde kaçınılmazdır arkadaşlar. Katman katman anlamlar açılır. Bu yüzden de işte aynı metin mesela sufiler tarafından farklı şekilde yorumlanmış. Ahkam üzerinde duran fakihler tarafından farklı şekilde yorumlanmış. E, dirayet tefsircileri ilmi metotla tefsir edenler farklı şekilde yorumlamış. Ve bunların hepsi o evet hepsi o metinde söyleniyor. Yani bu metin bunların hepsine müsait dolayısıyla bu bir zenginlik bu bir kudret yani o metnin kudretini bize gösteren bir şey ya niye böyle işte o hoca böyle diyor bu hoca şu tefsir böyle yazıyor bu tefsir böyle yazıyor diye şaşırmamız ise bizim aklımızın sınırlılığını kavrayışımızın sınırlılığını gösteriyor ben böyle bakmayı tercih ediyorum yani. O zenginlikten, o çeşitlilikten ne kadar istifade edersek bizim hayatı derinlemesine kavrayışımız ve çok boyutlu kavrayışımızın da o kadar zengin olacağını düşünüyorum. Yani şöyle örnek vereyim buna. Mesela günlük hayatta çok sıradan bir olay olsun. Ne olsun işte bir misafir geldi ve şöyle bir olay oldu. Yani çok basit. İşte misafir... ...kahveyi işte orta istemiş de ben anlamamışım, işte sade yapmışım, işte sonra da sesini çıkarmadan içti mesela. Böyle bir olay olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar bu olayı bir psikoloğun yorumlaması başkadır. Ya niye ses çıkarmıyor, niye isteklerini daha belirgin bir şekilde dile getirmiyor, niye kendisini asla normalde hiçbir zaman içmeyeceği şekersiz bir kahveye böyle zoraki yudumluyor yani burada işte nasıl bir karakter var bu, bu, bu çocukluğu nasıl geçti bunun falan böyle bakacak işte sosyologlar farklı bakacak sufiler farklı bakacak ahlakçılar farklı bakacak gelenekçiler farklı bakacak modernler farklı. yani tek bir küçük bir insan davranışını bile arkadaşlar biz çeşitli cephelerden ele aldığımızda her biri farklı şekilde yorumlayacak. Kimi takdir edecek Kimi onu bir eziklik bir eksiklik olarak görecek. Kimi çok üstün bir meziyet, çok üstün bir ahlak olarak görecek. Ee, peki biz ne yapacağız? Yani bunlardan hangisini seçeceğiz? İşte bizim e, gönlümüz ne kadar darsa Fatih Han'ın başında o ihya başında değil ortasında İhya Kenabu diye açıklarken söylediği gibi e, merhum e, üstadımızın elhamdülillah razı. Yani üstadımı bile diyemiyorum çünkü ona talebe olabilecek durumda bile görmüyorum kendimi. Ama eserini okuduğumuz için hani üstadımız sayılsın. İnşallah o da bizi kabul eder. Efendim onun da e, vurguladığı gibi İyya Kenan burada da gönlünüz ne kadar genişse bu farklı yorumları ya evet böyle de bakılabilir. Evet bak bunun şöyle de bir anlamı olabilir. Doğru işte aldığı terbiyeyi göz önüne bulundurursak bu aslında ezik bir davranış değil. Veyahut da aa, evet bu eziklik de içerebilir böyle bir ihtimal de var diye yani tüm boyutlarıyla bakmak aslında bizi zenginleştiren bir şeydir arkadaşlar. Öbürü çok kolaydır yani. Hayata tek bir pencereden bakarsınız. O kalıba uyanlar doğrudur, uymayanlar yanlıştır. Ama zihniniz rahattır. Yani böyle insanların kafası rahattır. Çünkü farklı bakışları şey yapmak istemez. Süzgeçten geçirmeye ihtiyacı yoktur. Böyle tek bir şey var, bir tane şey var, kriter var. Onu uyar, uygularsın, bu kalıba, bu pencerenin sınırlarına uyuyorsa, kabul edersin, uymuyorsa etmezsin ee, çok konformist, çok konforlu çok hakikaten kafası rahat olur böylelerinin yalnız onun da şöyle bir riski var arkadaşlar, diğer pencerelerdeki manzarayı hiçbir zaman göremez sadece aynı pencereden sürekli aynı yere bakmak durumundadır ee, bütün alacağı zevk ondan ibarettir ee, yapacağı istifade ondan ibarettir, oradan ne görünüyorsa dünya onun için odur fakat bunu da ben şey yapmıyorum yani bazıları bunda bir eksiklik filan olarak görüyorlar. Hayır Allah bazı insanları bu kapasitede yaratmıştır arkadaşlar. Öyle çok boyutlu düşünmeyi kaldıramaz. Kısa devre yapar zihni. Ee, ve evet yani körlerin fili tarifi gibi kuyruğunu tutmuştur filin ve kamçı fil kamçı gibidir der. Yani yanlış da söylemiyordur. Yalan da söylemiyordur. Sadece hakikatin tamamını e, kuşatacak veyahut da kavrayacak e, imkanı yoktur. Yani sadece o filin kuyruğu kısmındadır işte. E, acımak değil ama yani acımak, kızmak değil. Yani ben kendimi hiçbir zaman bir başka insana ah, acıyacak, kızacak e, şeyde görmüyorum. Yani zaman zaman nefsime kapılıp bunları yapsam bile o mertebede kendimi görmüyorum. Sadece anlayacak durumdayız. ya yani Anlayacak durumda olabiliriz. Yani anlıyorum. Evet öyle de bakılabilir. Ve hakikaten bu rahat bir kafadır. Bir tane doğru vardır. Sizin işte Sevdiğiniz yazarın veya sevdiğiniz alimin ya da işte sevdiğiniz liderin, cemaat liderinin, şu liderin, bu liderin sözüdür. Bir tane doğru vardır. O ne diyorsa doğrudur. Yani bu çok rahattır hakikaten <gülüyor> kafa. Fakat dediğim gibi o kuşatıcı kalbe sahip olamaz böyle insanlar. Şimdi arkadaşlar işte bu yorum farklılıklarına bazen dediğim gibi gramer açısından yaklaşımınızın ne olacağı da sebep olur. Bunun örneklerini geçen haftalarda da vermiştik. Burada geçen el-mağdubi aleyhim ve eddallin sıfatlarının başındaki harfi tariflerin istirak veya cins için olduğu zahirdir demişti. Ne demek istirak ve cins? <gülüyor> yani el bi Aleyhim'in başındaki eliflam, istirak yani tamamını kuşatmak, kaplamak ve cins o türün tamamını yani kendisine gazap edilmiş ne kadar insan varsa, ne kadar yol varsa Allah'ın gazap ettiği bunların dışındaki yola beni ilet demektir. Yani cinsin, o gazap edilmişlerin cinsinin tamamını kimse bu. Ateist olur, neist olur, efendim Yahudi olur, Hristiyan olur, başka olur, işte herhangi bir şey, herhangi bir yerde, dünyanın herhangi bir yerinde, ya Rabbi ne kadar senin gazabına uğramış insanlar varsa senin gazabını hak eden, el mağdubi aleyhim, yani gazap onlara hak oldu denilecek insan, ne kadar insan varsa onların yoluna ben gitmek istemiyorum. غَيْرِ الْمَعْدُوبِ عَلَيْهِ Bunların dışındakiler. وَلَدَّالِينَ Eddali'nin eddali başındaki eliflam da istirak ve cins içinse bütün satmış olanları kuşatır. Bütün satmış olanları kasteder. Bu zahirdir böyle olması. Yani istirak ve cins için olması. Çünkü diyor Elmalı, nimetin selameti kamilesi bundadır. Yani şimdi biz, İhtina sırat al müstekim sırat al edine enam tealehim dedik ya senin nimet verdiklerinin yoluna. Peki bu nimetin e, tam olması, selameti kamilesi yani hiçbir eksiklik içermemesi neye bağlı Allah'ın gazabına uğramış ne kadar insan varsa o Allah'ın bu dost doğru yolundan sapmış ne kadar insan varsa onların dışındakiler yarar onların dışındakiler olması lazım çünkü yukarıda onu konuşmuştuk geçen haftalarda ee, bazen nimet e, şey de içerir, sapma ihtimali de içerir yani değil mi? mesela zenginlik gibi sıhhat gibi bunlar nimettir ama insanı e, saptıra da bilir dolayısıyla ben senden öyle bir nimet istiyorum ki nimeti kamile yani tam nimet nedir hiçbir şekilde sahibi için bir kötülük ihtimali içinde barındırmayan nimettir Birçok müfessirinde böyle nef cins suretinin tefsirlerini ihtiyar etmişlerdir. Yani nef cins o sapkınlık ve gazap cinsinden ne varsa tamamının olumsuzlanmasını bu cümleyle olumsuzlandığını yorumlamışlar, böyle seçmişlerdir. Ki bu surette nimet ve istikametin zıttı olan gada budalar yani böyle istirak ve cins için dediğimizde ne oluyor? Nimet ve istikametin, çünkü ihtine sıratel müstakim orada istikamet istedik. Sıratel ledine en amte aleyhim, bu sefer bu istikamet, çünkü istikamet biliyorsunuz onu da yukarıda konuşmuştuk yani birkaç hafta önce. İstikamet her şeyin istikameti olabilir. Yani mesela bir insanın nasıl... Ee, öldürürüm Onun da böyle müstakim bir yolu var yani Bir insana nasıl işkence ederim Onun da bir yolu var Beni do dost doğru yola ilet Ama hangi yolu olsun bu nimet Senin nimet verdiklerinin yolu olsun İşte e, bu nimet ve istikametin zıttı ne? Gada bu dalal yani senin gazap ettiklerin ve senin senin yolundan sapmış olanlar bunlar eğer cins ve istirak içindir dersek bunların başında gelen eliflam. o zaman ne yapmış oluyoruz kitaplı ve kitapsız müşrik ve gayri müşrik bütün ehli küfrün yollarından sarahaten çok açık bir dille itiraz edilmiş sakındırılmış oluyoruz yani el madubu aleyhim ne kadar gazaba uğrayan varsa ve eddalli ne kadar sapkın varsa ya Rabbi onların yoluna değil nimet verdiklerinin yoluna. Ma ma bununla birlikte yani harfi tariflerin akdem olan ahdi harici manasına hamillerinde dahi aynı manayı dolayısıyla istihsal mümkündür. Yani buradaki harfi tarifleri ahd cins kabul etmeyip, yani bütün cinsi kastediyor e, demiştik az önceki yorumda böyle demeyip ahdi harici için olduklarını söylersek yani ne demek ahdi harici gerçekten de dışarıda yani bir dış dünyada mücessem biri var bu gazaba uğramış ve yine biri veya birileri var bunlar da satmışlar onları kastederek söylüyorum beni bunların yoluna iletme ya Rabbi diyorum böyle bile olsa yani ahd-i zihni ile belli bir zümreyi, belli bir grubu kastediyor bile olsa, dolaylı olarak yine o türün tamamından sakınmayı e, içerir bu dua diyor. Ve bunda ayrıca bir belagat da vardır. Yani çünkü e, hem akla gelen, akla gelmesi muhtemel belli bir, ve bilinen yaşadığı için de nasıl gazaba uğramış, nasıl sapmış bunlar bilinen bir grup hem kastedilmiş oluyor hem de onların nasıl saptıkları ve nasıl gazaba uğradıkları bilindiği için de o yola giren herkesi de kastetmiş oluyorsun. Yani böyle de bir, böylece hem müşahhas örnek olmadan anlamayan daha dar düşünceli insanlara da hitap ediyor. Bu şekilde yorumlanması ayet-i kerimenin. Hem işte bilinenden bilinmeyene ulaşabilen, söylenenden söylenmeyeni anlayabilen, daha böyle çıkarımlarında başarılı, daha analitik düşünen zihinlere de hitap etmiş oluyoruz. Zira diyor, bu belagati açıklıyor şimdi. bi aleyhim ve dalin vasıfları müteyakkan olan edna ve akallerine masruf olursa, yani çok yakînen bilinen, Gerçekten hani şunlardır bunlar şunlardır diyeceğimiz birazdan göreceğiz çünkü böyle hadisler var bunlar işte Hristiyanlar ve Yahudilerdir diye açıklamalar var. Böyle yakinen bilinen belli gruplara edna ve bu en azından yani en azından bunlar diyebileceğimiz belli bir zümreye bunları masruf kılarsak Bunlardan ihtiraz etmek, madem ki bunlardan sakınmamız gerekiyor, peki niçin bunlar mağdub oldular, niçin dalilin oldular? Öbürlerinin hepsinden ihtirazı evleviyetle müstenzim olur. Yani gazaba uğramanın ve sapmanın ednasını ve ekallini yapmış. En basitini yapmış. Bak Allah, mesela Hristiyan ve Yahudilerden diye için böyle dedi muhtemelen. Mesela bunlar Allah'a inanıyorlar. Peygamberlere inanıyorlar, kitaplara inanıyorlar, kendilerine kadar gelen meleklere inanıyorlar, ahirete inanıyorlar. Bir ahlakları var, bir kitapları var, yani bir çabaları var, bir dini inançları var. Buna rağmen onları Cenab-ı Mahdu mağdubi aleyhim ve ettalin dediyse bunların hiçbiri olmayan, bu konuların her birinde de sapmış olanları artık Evleviyetle onlardan sakınmamız gerekiyor Evleviyetle onlardan uzak durmamız gerekiyor Yani şöyle diyelim Buna nasıl örnek verelim Mesela diyorsunuz ki Kaba insanlardan olma birisine İşte kabalık yapma diyorsunuz Kabalık yapma İşte sana birisi bir iyilik yaptığında teşekkür et Bunu gör ve teşekkür et diyorsunuz Yani teşekkür etmemek bile kabalıksa o zaman küfretmek, hakaret etmek, arkasından konuşmak, iftira atmak, nasıl artık kabalık sınırlarının da üstünde nasıl bir kötülük olduğunu oradan tahmin edersin. Yani küçük bir bardak su getirmiş birisi size ona teşekkür etmen gerekiyorsa, daha büyük iyilikler yapmış olanlara nasıl teşekkür etmen gerektiğini, nasıl yani minnet, vefa bunların bulunması gerektiğini evleviyetle anlarsın. Allah Teala da diyor bu sapkınlar içerisinden bize en yakın olan ehli kitap içerisinde kendilerine kitap ve peygamber gönderildiği halde orada şey yaparak sapkınlık yaparak gazabı hak etmiş olanlar bize hatırlatılıyorsa burada o zaman diğer sapkınları siz buna kıyaslayın diyor. İşte müşrikler veya diğer Cenab-ı Hak ve peygamberleri hakkında haddi aşan e, saygısızlıklara kalkışanlar. Bu da milleti İslam'ın şimdi burada <gülüyor> yani bu cümleler böyle üzerinde derin derin konuşacak olursak arkadaşlar e, hakikaten e, çok e, böyle uykumuzu kaçıracak şeyler. Diyor ki bu da yani sen işte Hristiyan ve Yahudiler e, bu mağdubi aleyhim ve dali'nin hani en basiti burada ne, ne büyük başka sapkınlıklar var falan ve gazaba uğramışlıklar var. Sen en basitinden bile uzak durman gerekiyor. En basitinin bile arkasından gitmemen gerekiyor bu duaya göre. O zaman bu da neyi gösteriyor? Milleti İslam'ın ahyarı beyninde, kendi dışındakiler arasında, yani bir Müslüman millet var, bir de diğer milletler var. Bütün o diğer milletler arasındaki, tefavütünü göstermek belagatına haizdir ne kadar farklı olduğunu anlatabildim mi arkadaşlar yani şimdi günümüzde mesela benzeşmek aynileşmek işte dünyanın globalleşmesi tek kültürlülük böyle tek bütün insanlar şu anda dünyada arkadaşlar aynı müzikleri dinliyor aynı filmleri izliyor e, aynı şekilde tatil yapmak istiyor bir bakın dünyaya yani hani ben bütün dünyayı bildiğimden değil de e, bize dayatılan reklamı yapılan yaşam tarzı tüketimlerimiz işte yeme içmemiz sofra kuruyoruz hatta e, seneler önce bundan yani ben daha belki de evli miydim değil miydim hatırlamıyorum e, bir batılı e, bir, tanıdığım bir ailede bir Alman gelin gelmiş aileye işte misafir gelmiş Türkiye'ye e, a, a, oturuyorlar ve aile albümlerini çıkarmışlar. İşte şu dayım, şu teyzem falan gösteriyorlar. Tabi albümlerde düğün fotoğrafları da var. E, gelin demiş ki Aa sizin düğünleriniz aynı bizim gibi demiş. Gelinleriniz aynı bizim gibi. Bakın yani e, onu o zaman sadece gelinlik meselesi vardı. Gene düğünlerimiz hani bizim kendi örf ve adetlerimizi içeriyordu. Şimdi artık neredeyse kiliselerdeki seramoninin bile bir aynısını uygulayan e, düğünler yapıyoruz. Yani düğünler, evler, ev döşemeleri, sofra kurmalar vesaire. Halbuki e, bu dua diyor, gayril mağdubi aleyhim velad dalin duası ümmeti Muhammed'in diğer tüm e, kendi dışındaki e, toplumlardan ne kadar ayrışmış olması e, gösteren bir farklılığını gösteren bir belagati de içermektedir diyor. Şu yorumları açayım. E, sanırım yayında bir sıkıntı var yayında sıkıntı varsa bana yazabilir misiniz arkadaşlar yayında sıkıntı var mı kesintiler oluyor mu yayında sıkıntı varsa sunucuyu değiştireceğim tamam yok dediler hayır dediler Teşekkür ederim. Acaba her ikisinin ekal mertebesiyle yani hem el mağdubi aleyhim hem de dalil yani kendisine gazap edilen ve sapmış olanların en azı yani en az gazap edilmiş en az sapmış hani bunun en düşüğü mertebesiyle böyle bir ahdi harici var mıdır? Bizim dışımızda gerçekten şunlardır diyeceğimiz bir örnek var mıdır? Evet, gerek Kur'an'da ve gerek ehadisi nebeviyede, peygamberimizin hadislerinde ve umumiyetle şeriat-ı İslamiyede buna dair deliller mevcuttur ve bunlar ehli kitap olan Yahudi, Nasara'dır. Gerek müşrik ve gerek gayri müşrik cemi küffar hakkında Kur'an-ı Azim-i Şer'amda velakin menşeraha bil küfrin satran fealeyhim ghadabun min Allah yani bunu da kafalarından söylemiyorlar arkadaşlar. Gadap kelimesinin geçtiği yerlere bakıyorlar. Mesela bunlardan biri Nahl suresi 106. ayette müşrikler hakkında felaihim gazabun minallah onlara Allah'ın bir gazabı vardır onların üzerine diyor. Bu ayette olduğu gibi gadabı, bütün küffar hakkında. Ve Nisa 167'de innellediğine kefaru ve saddu an sabilillahi kad dallu dalalan baida. O küfür ve Allah yolundan insanları saptırmaya çalışanlar uzak bir sapıklıkla sapıtmışlardır. Uzak demesi yani artık bunların yola gelmesi bile mümkün değil anlamında. E, bu ayetlerde olduğu gibi gazabı ve dalali tamamen tasrih etmiş olmakla beraber kimler hakkında bütün küf var, bütün inkar edenler hakkında e, gadabda, dalalde, Kur'an-ı Kerim'de açık açık söylenmiştir. Efendim, Yahud hakkında ekseriya, Duribet aleyhimu zilletu vel meskenetu feba bi ghadab min Allah gibi Yahudiler hakkında ekseriya gazabı. Bu ayet Bakara suresi 61. ayet. Onlara e, zillet yazıldı. Onlara takdir e, takdir edildi. Üzerlerine zillet konuldu onların. Vel meskenetu ve miskinlik feba bi min Allah ve Allah'tan bir gazabı, gazaba uğradılar. Ayet kelimesinde olduğu gibi Yahudiler hakkında ekseriya gazap Nasara hakkında da ya ehlel kitabi la taulu fi dinikum gayra al-haqqi ve la tattabi'u ehwa'a kavmin kad dallu min qablu ve dallu kesiran ve dallu an sawa'i's isbil Bu ayetlerin eee meallerine bakarsınız. Maide suresi 77'de de Hristiyanlar için dalalet ifadesi kullanılmış. E, Bakara suresi 61'de de bunlar birer örnek sadece. Kur'an-ı Kerim'de bunun geçtiği yerler vardır diyor. Yani Cem-i Küffar hakkında Kur'an-ı Kerim gazabı çok açıkça söylüyor. İki tane örnek verdi bunlara. Nahl Suresi 106 ve Nisa Suresi 167'de. Ve gazabı yine Yahudilere mahsus dalaleti de Hristiyanlar hakkında çok açıkça kullandığı ayetleri de aktardı. Ve bununla beraber Yahud ve Nasara'nın kestiklerini yemek ve kızlarını nikah edebilmek gibi yakin muamelatta diğer ehli şirkten farklarını da göstermiştir Kur'an-ı Kerim. Ehli kitabın kestiğinin yenileceğini, kadınlarıyla evlenilebileceğini. Bunlardan anlaşılır ki ehli kitap olan Yahut ve Nasara, gada bu Dalal'de diğer müşriklerden, dinsizlerden vesaire edyanı batıla batıl dinlerin erbabından ehvendir. Yani anlıyoruz ki bunlarla bir hukuki muamelemiz olabilir, onların kestikleri helaldir. Yani evlilik e, izni var, Kur'an-ı Bunu anlıyoruz ki diğer dinsizlerden bunlar İslam'a daha yakın, daha ehven, daha tercih edilebilirdir. Buna, ve bunlar İslam'ın zıttı karibidirler. İslam'ın zıttıdırlar ama en yakın zıt. İslam'a yakın bir zıttırlar. Çünkü aynı kaynaktan beslenmişler her ne kadar daha sonra. Tahrif etseler bile. Binaenaleyh Fatiha'da mağdubi aleyhimden murat Ahdi harici ile Yahudi yani el mağdubi aleyhimin dış dünyadaki örneği Kur'an-ı Kerim'den de deliller getirerek gördük ki Yahudilerdir. Dallinden yani sapmış olanlardan murat da nasaradır diye tefsir olunursa gayr ve la ile evvelen ve bil ibare bunların tarikı nef oluyor. غَيْرِ الْمَغْدُوبِ velat وَلَدْ دَعْلِ Magdubi Aleyhim'in başına gayr getirildi, dali'nin başına la getirildi. Bunlar da neyi gösteriyor? Yani bunlardan uzak olan, bunların yoluna değil ya Rabbi, senin nimet verdiklerinin yoluna diye bu iki yol, yani Yahudi ve Hristiyanların gittiği yol, nef yedirmiş, olumsuzlanmış oluyor. Ve dolayısıyla bir, bir evleviye, daha evla olarak, yani dâl bit delale. E, olarak da bütün sağirlerinden ihtiraz olunmuş oluyor. Yani e, delaletin delaletiyle, şimdi el-mağdubi aleyhim vel-addali'nin Yahudi ve Hristiyanlar olduğuna delalet eden diğer deliller re Kur'an-ı Kerim'den verdi. Bunlardan biz anlıyoruz ki burada el-mağdubi aleyhim Yahudilerdir, addali'nin Hristiyanlardır ve bunların yolundan, Dışarıda olmamızı istiyor Allah yani ama diğer taraftan biz biliyoruz ki bunlar bütün inkarcılar içinde İslam'a en yakın olanlardır yani biz en yakın bize en yakın olanların bile yoluna girmeyeceğiz takip etmeyeceğiz onların yolunun dışında kalacağız kendi yolumuzda olacağız sıratımızda kim üzere olacağız o zaman bize daha uzak olan yani sapıklık ve dalalette iyice kuyu durumda olanlardan evleviyetle uzak olacağız demektir. Ve bu tefsirin naklinde tarikleri kuvvetlidir. Yani bu şekilde yorumlanma ahdi harici ile bunlar yahut ve nasaradır dersek buradan bu da çıkar bu da anlaşılır şeklinde yapılan yorumların izahları delilleri de kuvvetlidir. Yani onlar da ee, şeyden boş boş konuşmuyorlar. İbn-i celir -i bir hayli asar nakletmiştir. Birçok rivayet var bu yoruma dair. dürr Mensur'un beyanı ve çile i̇bn Ebi Hatim demiştir ki Mağdub-i Aleyhimin Yahud ve Dali'nin Masara ile tefsirinde beynel Müfessir'in hilaf bilmiyor. Müfessirler arasında bu konuda bir ihtilaf yok. Bunlar bunlardır. Nitekim İbn Hibban ve hakim bu battaki hadislerin sıhhatine, Tirmizi'yi de hüsnüne, tasen oluşlarına hükmetmiş ve bunları birçok muhaddisin ihraç eylemişlerdir. Yani tahriç, affedersiniz, tahriç eylemişlerdir. Kitaplarına güvenilir hadis olarak almışlardır. Nas'ın zahirdeki bu umumunu, şimdi e, metne baktığımızda Nas burada metin arkadaşlar. Ayetin metni, bakımızda Yahudi ve Hristiyan diye bir e, adres gösterilmiyor, bir özel yani hususiyet belirtilmiyor. Umumi bir ifade var. Nasın zahirdeki bu umumi yani genel olarak gazaba uğramış olanlar ve genel olarak sapkın olanlar iki neva hasredecek ve çile takyit etmek bunu sınırlamak sadece iki türe indirgemek Yahudi ve Hristiyanlara. Usul noktayı nazarından caiz olmayacağı mülahazasıyla bazı müfessirin buna ilişmiş. Yani burada biraz ileri geri konuşmuşlar. İleri geri konuşmak şey an Eleştiri anlamında arkadaşlar. Yoksa hani kötü sözler söylediler anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu yorumu Ma biraz karşı çıkmışlar. Demişler ki burada umumi bir lafız var. Cenab-ı Hak bütün sapkınlardan ve bütün e, gazaba uğramışlardan uzak durmamızı istiyor. Niye biz bunu Yahudi ve Hristiyanlarla sınırlayalım? Ve nas'ın, nas metnin yani umumiyet üzere ipkası böyle kalsın bu. Böyle umumi olarak bütün gazaba uğrayanları ve bütün sapkınları içersin. Yahut ve Nasaray'ı birer misal peygamberimizin peki sahih hadisleri ne yapacağız bunlar bu gazap ve dalalet konusunda birer örnektirler sadece bunlardan ibaret değildir Kur'an'da bizim uzak durmamız yani dışında kalmamız gereken topluluklar onlardan ibaret değildir demişler. Yahut ve Nazarayı birer misal olarak telakki etmeyi muvafık görmüşler. Yahut ve Nasara ehven ve edna-i müteyakkan olarak tasavvur edilmeyecek olursa bu itiraz bir hakkın varittir. Yani Yahut ve Nasara bütün bu uzak durulması ve hani yoluna gidilmemesi gerekenler arasında en ehven bize en yakın olanlar ve edna müteyakkan kat'i olarak bilinen en yakın örnek. Yani İslam'ın o dönemde etrafındaki en yakın örnek olarak tasavvur edilmeyecek olursa yani e, şöyle açıklayayım aslında açıkladım az önce ama yine tekrar edeyim arada girenler çıkanlar oluyor. Şunu demek istiyor eğer biz e, buradaki gayril mağdubi aleyhime Yahudiler dersek ve eddalliğini de Hristiyanlar dersek e, yolundan uzak durmamız gerekenlerin sadece bunlar olduğu zannedilebilir. Aslında böyle değil çünkü ayet-i kerime böyle bir tasfihe girişmemiş yani şunlardan uzak durun dememiş sıfatlarını söylemiş. Gazaba uğrayanlardan ve sapkınlardan değil o yola gitme, gitmek istemiyorum ya Rabbi ben nimet verilenlerin yoluna gitmek istiyorum diye bize dua etmemizi öğretiyor ayet-i kerime. O zaman bu Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili rivayetleri nereye koyacağız? Bu uzak durmamız gerekenlerin bize en yakın olanları. En ehven olanları. Bunları böyle tasavvur etmezsek bu itiraz çok haklı bir itiraz oluyor o zaman. Çünkü itirazı onlara kasvetmek manası. Yani sırf Yahudilerden ve Hristiyanlardan Onların yolundan uzak durun diyecek olursak İslam'da hem akla hem nukulu kat'iyeye muhalif olduğundan böyle bir ahdi hariciye imkan yoktu. Çünkü az önce söyledik küfredenler de gazabı uğramış, müşrikler gazabı uğramış. Yani onlardan uzak durmayacağız da bir tek Yahudi ve Hristiyanlardan mı uzak duracağız? Yahudi ve Hristiyanlar uzak durmak geçmiyor aslında ayet-i yoluna gitmemek, onların yolundan gitmemek. Yahudi ve Hristiyanlar yolundan gitmeyeceklerimiz içerisinde en hafif, en hafif, hatası en hafif olanlar diyebileceğimiz e, gruplar. İşte eğer böyle kabul etmezsek bu hem akla aykırı hem de nukulukat iye yani kat'i nakiller nakillere az önce saydığı ayet-i kerimeler başta olmak üzere bunlara muhalif olduğundan biz böyle bu ayette geçen mahdub ve dallini sadece Yahudi ve Hristiyanlar diye kasre demeyi sırf onlara indirgeyemeyiz. Söylediğimiz gibi bunlar ednai müteyakkan olarak tasavvur edilirse yani bir bize en yakın örnekler olarak tasavvur edilirse diğerlerinden ihtirazı am, bil evleviye sabit olacağı cihetle yani bunlar bütün o gazaba uğramışlar içerisinde o sapkınlar içerisinde en masumları en bize en yakın olanları bunların bile yoluna gitmemizi istemiyor Allah Teala. O zaman ötekileri sen hesabet anlamında kabul edersek efendim diğerlerinden itirazı Am yani umumi olarak uzak durmak, onların yolundan gitmemek, sakınmak bir evleviye sabit olacak e daha evleviyetle sabit olacağı cihetle tahsis medfu ve mahzuru mündefidir. Yani o zaman e, bu şekilde e, tahsis edilmesi bu yani maldu be Yahudiler ötekinde Hristiyanlar denmesi müdafa edilebilir ve mahzuru da def edilebilir bu şekilde içerdiği o mahsur yani diğer sapkınlar mı olacak peki biz sadece Yahudi ve Hristiyanların mı yoluna gitmeyeceğiz derse birisi işte bu en yakın olan bir örnektir sen ötekileri ona kıyasla demektir ee, anlamına gelir ve zaten ve de, şirkleri zahir olan müşrikini sahireden eden vâzıhan. ve bunlara nispetle hafif olan Yahudi nasaradan da zımnan ihtiraz edilmiş oldu yani İyya Kenabud ve İyya Kenestay'da biz ne dedik? Bakın ne kadar detaylı düşünüyor arkadaşlar. Ee, biz ne dedik orada? Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım ederiz. O zaman biz zaten müşriklerden ayrıldık. Müşrikler zaten o, oraya girmiyor yani. Yok zaten. Zaten onların yolundan gidemez böyle diyen birisi. Dolayısıyla şirkleri zahir olan müşriki Nisa e, diğer diğer müşriklerden açıkça bir uzaklaşma var. Ve bunlara nispetle şirkleri hafif olan yani putperestlere nispetle şirkleri hafif olan Yahud ve Nasara'dan da zımnen yani açıkça olmasa da zımnen ihtiras edilmiş olduğu cihetle zaten uzaklaşılmış olduğu cihetle burada da bunlardan vazıhan ve öbürlerinden dolayısıyla ihtiraz edilmiş olmasında da belagat vardır. Binaenaleyh bu baptaki hadislerden de bir nebze bahsedelim diyor. Normalde Elmalı yazır Merhum bu tefsiri dirayet tefsiridir. Öyle çok fazla rivayete yer vermez. Çok azdır yani Elmalı tefsirinde hadis aktarımı. İşte burada çok yukarıda da değindiği gibi efendim çok meşhur ve sahih rivayetlerden birkaçını aktarma ihtiyacı hissediyor. Çünkü bu iki farklı yoruma müthiş bir e, delil teşkil ediyor bu hadisler. Aleyhisselatu vesselam Efendimizin Yahud mağdubi aleyhim nasara da dullaldır buyurduğunu Tirmizi sahihi bu babı tefsirinde meşhur e, Hatim-i oğlu Hazreti Adi'den senediyle bir hadisi hasen olmak üzere rivayet eylemiştir ki meali şöyledir. Adi bin Hatim radıyallahu anh demiştir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Mescidinde oturuyordu. Cemaat, ya cemaat işte bu Adi bin Hatim'dir dediler. Ben ise emansız, mükatebesiz gelmiştim. Hemen huzuruna atıldım, derhal elimi tuttu ve mukaddema da Allah'tan ümit ederim ki onun elini benim elime koyacak buyurmuştu. Burada ne demek istiyor? Yani o dönemde bir topluluğa şeyseniz aranızda düşmanlık varsa askeri bir muhalefet varsa bir izin almadan veya birinin himayesine girmeden o düşman topraklarına girmeniz hayatınızı riske atmanız demek. Böyle bir mükatebe de almamış böyle bir e, eman da almamış, dolayısıyla bu Adi bin Hatimdir diye Peygamberimize takdim ettiklerinde o sırada henüz demek ki Müslüman değil, derhal elimi e, huzuruna atıldım, derhal elimi tuttu. Mukaddema da Allah'tan ümit ederim ki onun elini benim elime koyacak buyurmuştu. Daha önce de Peygamber Efendimizin böyle bir sözü var. Akabinde kalktı. O sırada bir kadın beraberinde bir sabi ile huzuruna geldiler ve bizim sana bir hacetimiz var dediler. Onlarla beraber kalkıp hacetlerini bitirdi, onların işini gördü. Sonra elimden tutup beni hain hane-i götürdü. Bir kız çocuğu ona bir yastık koydu ve üzerine cülus buyurdu. Oturdu Efendimiz o yastığa. Ben de huzurunda oturdum. Binaenaleyh Allah'a hamd etti, hamdü etti ve şöyle buyurdu. La ilahe illallah demekten neye kaçıyorsun? Ondan başka bir ilah mı biliyorsun? Ben hayır dedim. Badehu biraz konuştuktan sonra sen herhalde Allahu Ekber denilmesinden kaçıyorsun. Demek Allah'tan daha büyük bir şey biliyorsun buyurdu. Ben yine hayır dedim. Buyurdu ki Galal Yahudu mağdubun aleyhim ve en-Nasara dalal. Yani Yahudiler gazaba uğramış, mağdubu aleyhim olmuşlar. Nasara da sapıtmış, dalalete düşmüşlerdir. Bunun üzerine ben de ben Müslüman oldum geldim dedim ve baktım ki veç-i saadeti ferahından inbisat ediyordu. Yani Peygamberimizin yüzü böyle rahatlamış, yayılmış, gülümsemiş. Efendim bilahare emretti. Ensardan bir zatın nezdine verildim. Akşam sabah hep huzuruna gelir dururdum. Yine bir akşam yanındaydım. Bir kavim geldiler. Üzerlerinde yün elbise vardı. Resulullah kalktığı namaz kıldı. Badehu onları tervibe başladı. Yani teşvik ediyor. Tervip birisine nasihat ederek onu böyle hayırlı şeylere yaklaştırmak. Teşvi, rağbetten geliyor. Diyordu ki velev birsa, velev yarımsa. Velev bir tutam, velev bir tutam parçası olsun, bununla her biriniz yüzünü cehennemin hararetinden vikaye ede, sadaka vermeye teşvik ediyor. İsterse bir sağ, bir sağ bir ölçek, şimdi yanlış söylemeyeyim hakkında yani büyük bir ölçek değil. Velev yarım sağ, isterse bir tutam olsun, isterse bir tutamın bir parçası olsun, bununla her biriniz... Yüzünü cehennemin hararetinden vikaye ede, korusun. Kendini ateşten korumaya bakın. Vereceğiniz sadakaların bu olduğunu bilin. Hatta veleyse bir hurma tanesi, veleyse yarım hurma tanesi olsun. Her biriniz Allah'a varacak, o da ona şu söyleyeceğimi söyleyecektir. Ben size göz kulak vermedim mi? Evet verdin der. Mal ve evlat vermedim mi? Evet verdin der. O zaman Allah Teala... O halde hani sen kendin için önceden ne hazırlık gördün der. Ve insan işte o vakit önüne, arkasına, sağına, soluna bakar da cehennemin hararetinden yüzünü koruyacak hiçbir şey bulamaz. Her biriniz yüzünü ateşten vikaye etsin de velev yarım hurmayla olsun. Bunu bulamazsa... Yani yarım hurmayı da bulamazsa artık en söylediklerinin en alt miktarı bu. Yarım hurmayı da bulamazsa velev kelimeyi tayibeyle, tatlı sözle olsun. Çünkü ben artık sizin hakkınızda fakrufakadan korkmam. Artık sizin için fakirlikten korkmuyorum. Zira Allah yardımcınız ve vericinizdir. Sizin için fakirlik korkusu nihayet Medine ile Hira arasında karban giderken bindiğinin çalınma korkusu neyse ondan fazla değildir buyurdu. Adi bin Hatim uzun bir rivayet gördüğünüz gibi. Adi bin yani oradaki bütün gözlemlerini aktarmış Adi bin Hatim. Burada bizi ilgilendiren kısmı Yahut ve Nasara'nın Mağdub ve Dalin olduklarını söyleyen bölüm. Adi bin Hatim Hazretleri bunu rivayet ettikten sonra şunu da ilave etmiş. Bunu dinlerken ben gönlümde bu nerede Tay dağlarının eşkıyası nerede diyordu demiştir. Kimi kastediyorsa orada. Yani İslam'ın o, o toplumu nereden alıp nereye getirdiğini anlatıyor, görüyor gözleriyle. Fakat Yahut mağdub aleyhimdir demekle el-mağdub-ı aleyhim Yahud'dur demek arasında büyük fark vardır. Gene bir ee, nasıl diyelim edebi daha doğrusu belagatla ilgili bir yorum farkına daha dikkatimizi çekiyor. Burada Elmalı Hamdi yazır. E, tekrar edeyim cümleyi. Yahut mağdub-ı aleyhimdir. Demekle yani Yahudiler kendilerine gazap edilmişlerdir. Gazap edilmiş olan topluluktur. Demekle el bir aleyhim Yahud'dur. Kendisine gazap edilmiş olanlar Yahudilerdir demek arasında büyük fark vardır. Nedir sizce bu fark? Siz de düşünebilirsiniz bu arada bu farkı. Yani Yahudiler gazaba uğramışlardır dediğinizde başka gazaba uğrayanlar da var. Bunlardan bir tanesi de Yahudiler oluyor. Ama gazaba uğrayanlar Yahudilerdir dediğiniz zaman Yahudiler dışında kimse gazaba uğramamış gibi oluyor. Bakalım Elmalı ne diyecek bu konuda? Binaenaleyh bu ve emsali hadislere nazaran Yahudilerin ve Nasara'nın Fatiha'daki mağdub ve aleyhim ve daliliğinden birer misal oldukları anlaşılırsa da mantukun bunlardan ibaret olduğu anlaşılmaz. Yani söylenenin orada konuşlanın sırf bunlar kastediliyor ee, ol, yani böyle olmadığı anlaşılmaz. Ma, ma fi, ikinci suretle dahi rivayeti mazbuta vardır. Yani e, el ma'dubi aleyhim yahuttur şeklinde de zapt edilmiş rivayetler var. E, harfi tarifin en mukaddem manası olan ahdi hariciye hamli izahı sabık ile ehveniyet dairesinde mümkün olunca yani yukarıda izah ettik diyor. Harfi tarifi fin İlk anlamı, akla gelen ilk anlamı ahde haricidir. Yani ben el kitabı cemilun dediğimde belli dışarıda varlığı sabit olan, sizin de bildiğiniz bir kitabı kastettiğim açıktır. E, Harfi tarifin ilk anlamı budur. Yani bilinen dışarıda somut varlığı olan bir kitap. Kitap güzeldir. Ve, ama şöyle desem, kitaplar iyidir yani. Desem oradan da hangi kitap olduğunu anlamıyorsunuz. Bakın Türkçe'de o harfi tarifi vermek kolay değil. Mesela kitabı okudum dediğimde ben, kitabı okudum. Siz anlarsınız ki hangi kitabı kastettiğimi bilirsiniz yani. Çünkü daha önce aramızda geçmiştir. Bir kitaptan bahsetmişizdir. Ben size diyorum ki kitabı okudum, bitirdim. Burada belirlilik var. Ahdi harici var. Yani belli bir kitap var. Ama ben bir kitap okudum dediğimde bunu siz bilmiyorsunuz hangi kitap olduğunu. Bunun gibi düşünebiliriz yani. Harfi tarifin en mukaddem manası ilk akla gelen manası dışarıda belli bir varlığın kastedilmesi. Bunu izah ettik yukarıda diyor. Ehveniyet, eh, ehveniyet dairesinde mümkün böyle yorumlamak. Mütevatir olmayan hadislerle takyid nas mahzuru varit olmayacağı cihetle bu hadislerin dahi imali vacip olur. Ee, ne dedi şimdi burada? Tekrar okuyayım. Harfi tarifin en mukaddem manası olan ahdi hariciye hamledilmesi, böyle yorumlanması izah-ı sabık ile yukarıda yaptığımız izahlarla ehveniyet dairesinde mümkün. Ee, çünkü gramer bunu söylüyor bize. O zaman e, bu el-ma'dubi aleyhim kimdir? O zaman Yahudilerdir. Evet. Peki nasıl bileceğiz bunun Yahudiler olduğunu? İşte hem diğer ayetler, ayet verdiği ayetlerde de Yahudilerin gazaba uğradıklarından bahsedildi. Hem de mütevatir olmayan hadislerle takyidi nas mahzuru varit olmayacağı cihetle, burada da e, mütevatir olmayan hadisler nasdaki umumiliği takyit eder mi? Burada bir mahzur var mı? Yok edebilir. Çünkü diğer bana göre yani diğer ayetler de onu zaten destekliyor. Bu hadislerin dahi imali kullanılması burada. Çünkü bu hadisler el mağdubi aleyhimin Yahudiler olduğunu, eddali'nin de Hristiyanlar olduğunu söylüyor. O zaman bu hadisleri de dışarıda bırakmamalıyız ve bunlar meşhur hadisler, sahih hadisler, tevatür derecesine çıkmasa bile. Binaenaleyh iki tefsir arasındaki fark Birisinde yani cinsde ihtiraz-ı mantukan ve bil ibare diğerinde de fehva ile bir dalale olmasındadır. Yani iki tefsir arasında iki türlü yorumlarsak bunu burada Yahudiler ve Nasara kastediliyor. Hayır, umum kastediliyor. Bu iki yorum var başlı, başlı başına. E, iki tefsir arasındaki fark birisinde yani cinsde ihtiraz-ı mantukan söylenmesi. Yani bütün mağdubi aleyhimden sakınmamız burada lisanen dile getirilmiş ve bir ibare diğerinde de fehva ile, e, ve bir ibare mantukan ve bir ibare diğerinde de fehva ile bit delale olmaslamadır. Yani biz çok uzadı değil mi arkadaşlar? Ama işte böyle tefsir e, topla, toparlayalım. Biz el mağdubi aleyhim Yahudilerdir en eddalinde Hristiyanlardır dediğimizde yukarıda yaptığımız izah gibi diyor ki biz de çok okuduk konuştuk onu. Ne yapmış oluyoruz? Bunların birer örnek olduğunu bize en yakın örnekler olduğunu bunların yoluna gitmeyeceksek ötekilerinkine zaten hiç gitmeyeceğiz. Çünkü onlar bunlardan daha da sapık, daha da gazaba uğramış. Dolayısıyla bunu anlarız diyor. Fakat o ihtirazi ı külli, yani bütün gazaba uğramışlardan ve bütün sapkınlardan uzak durmak meselesi bu durumda Efendim sadece şeyle olur bit delale olur akıl yürüterek olur e diğerinde ise eğer ayetteki umumiliği esas kabul edersek o zaman bil ibare olur oradaki ibarede ne söyleniyorsa onu kabul etmiş oluruz ne göre nazarı İslam'da müşrikin ile ehli kitap arasındaki fark Fatiha'da ifade edilmemiş. İkincisinde ise bu fark dahi gösterilmiş olur ki biz bunu siyaki Kur'an'a daha muvafık buluyoruz diyor. Hangisini işte e, burada el-Ma'dubu aleyhim Yahudilerdir, ed-Dalin de Hristiyanlardır dediğimizde e, diğer müşrikler, diğer imansızlarla bunlar arasında bir fark olduğunu ee, bu şekilde bunları böyle yorumladığımızda bunlardan sakınacaksak ötekilerden haydi haydi sakınacağız diye aralarında bir fark olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Ee, öbür türlü bu umum hepsini ifade ediyor dersek aralarındaki farkı vurgulamamış oluyoruz diyor. Bunda bizi düşündürecek pek mühim noktalar vardır. Acaba Resulullah Efendimiz Yahud madubu aleyhim nasara dullaldır buyurduğu zaman bunlar ne haldeydiler? O an yani şimdi anokranizm yapmamak için yani şu andaki Yahudiler ve Hristiyanlar kastedilmiyor. Peygamberimiz bunu konuştuğunda e, Yahudi o dönemdeki Yahudi ve Hristiyanlar ne durumdaydılar? Yahudiler daha nice zaman evvel hubbu dünya ve hodbinlik ile ahkamı Tevrat'ı ihmal ve tahrif ederek dünyaya düşkün ve e, bencil e, bir topluluk oldukları için Tevrat'ı ihmal ve tahrif ederek hak yolundan bile bile ayrılmışlar ve bin netice em nice enbiya-i kirama ve bilhassa Zekeriya, Yahya, İsa aleyhümüsselama olan haksızlıklarıyla da hem hakkın gadabını hem halkın nefretini kazanmışlardı. Yani kaç tane peygamber öldürdüler, kaç tane peygambere eziyet ettiler. Ve çoktan hürriyeti siyasilerini bütün bütün zayi etmişler o dönemdeki Yahudiler için söylüyor ve darmadağınık olmuşlardı ve bu suretle zayi ettikleri cemaati zahireleri yerine ta Süleyman Aleyhisselam zamanından beri takip ede geldikleri cemiyat-ı hafiye ile uğra uğraşmışlar, gizli topluluklarla uğraşmışlar ve uğraştıkça da bütün milletleri kuşkulandırmışlar gizli gizli böyle örgütleşerek efendim şey yaparak ee, her zaman bir gizli ajandayla hareket ederek bütün milletleri kuşkulandırmışlar ve alem nazarında içleri dışlarına uymayanların pişuvası sayılmışlardı. Ve bununla beraber esasında dünyayı tenvir etmiş bir kitaba havarik ile dolu bir tarihe harikalarla dolu dünyayı aydınlatmış nur Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'de nurdur diye bahsediliyor efendim nurlu bir kitaba ve harikalarla dolu bir tarihe mensup olduklarından bin nispe münevver ve la akal mazileriyle halleri beyindeki nispet itibarıyla da pek ziyade şarîanla ehemmiyet idiler. Hem böyle bir e, şeyleri var. Uzaklaşmışlar o metinden ama tarihlerine baktığımız zaman efendim e, çok bütün dünyayı hayran bırakan nurlu bir kitaba Efendim mensuplar harikalarla dolu bir tarih deniz yarılmış gökten kudret helvası inmiş yani bütün Hristiyanlığın da kaynaklarında bunlardan bahsediliyor. Dolayısıyla e, La en azından diyor La Akay en azından mazileriyle halleri beynindeki nispet itibarıyla. Yani geçmiş bir geçmişlerine bakıp bir de şimdiki o zamandaki, şimdiyi kastediyor yalnız, o zamandaki hallerine bakıldığında pek ziyade şayanı ehemmiyet idiler. Yani çok dikkat çekici bir durumları vardı. Mazi'de Hakk'a istinadı sebebiyle feyyaz olan dinlerini Hakk'a dayandığı için böyle dolu dolu, feyiz dolu ve onları bir yerden alıp bir yere getiren, onları münevver kılan, nurlu kılan, dinlerini halde o günkü durumda yani kavmiyet çemberiyle bağlayarak sadece işte Yahudi anadan doğan Yahudidir diye daima hakkın üzerine çıkmak istiyorlar ve istedikçe sukut eğiliyorlardı. Nasara'ya gelince bunlar da uzun uzun şimdi Hristiyanlığı anlatacak. Bize vaktimiz ona yetecek mi inşallah toparlamaya çalışalım. Nasara'ya gelince o zaman bunlar Roma'nın varisi İstanbul'un sahibi olarak yeryüzündeki iki büyük devletin biri ve hatta birincisi bulunuyorlardı. Yani Peygamber Efendimiz Yahudilere aleyhim Nasara'ya dallin sapkın derken o sırada onlar dünyada ne durumdaydılar yani. Karşılarında bir İran idi. Romanın karşısında yani o günkü nasraniyetin alemdeki mevkii bugünkü nasraniyetten çok yüksekti. Zahir nazarla bakıldığı zaman bunlar mün amun aleyhim zannedilebilirdi. Yani Romanın o şatafatına, o sahip olduğu o günkü medeniyete, işte şehir kurduğu şehirlere, ordusuna, teçizatına, zenginliğine, topladığı vergilerine baktığınız zaman yani Allah onlara ne nimetler vermiş zannedilebilirdi. Halbuki hakikatte böyle değildiler. Fena bir akıbete yürüyorlardı. Akıbetleri, ahiretleri cidden hatarlı akide, atalarla dolu. Gerçi bunlar Yahudiler gibi kavmiyet çemberine sıkışmış değildiler fakat mikyası hakkı zayi etmişlerdi. Hakkın ölçüsünü zayi etmişlerdi. Evvel emirde tevhidi hakka beden akide-i teslise saplanmışlar ve en adi müşrikler gibi putlar içinde kalmışlardı. Gerçi maneviyeye ve, ve seneviyeye nazaran bu teslisin başında bir peder ilah tanındığı cihetle az çok bir manayı tevhid yok değildi. Yani diğer Mani ve diğer dinlere bakıldığında onlara kıyasla bu teslisin başında bir baba tanrı olduğu için az çok bir tevhid manası yok değildi. Lakin bu teslis İskenderiye felsefesinin muhtelif eşhası selaseden mürekkep çeşitli Üçlü şahıslardan mürekkep ekani miselasesin yerine eşhası selasenin ittihadına müstenit bir ekani miselaseydi. Yani burada teslisle ilgili bir mukayese yapıyor. O suretleki hem bir hem üç idi. Yani bu karmaşık bir konu için örnek verileceği zaman Hristiyanlıktaki teslis gibi denir arkadaşlar son derece karmaşık çünkü aklın alması mümkün olmadığı için çok karmaşık bir izahı var. Böyle aklın tenakuz kanununda kanununu da çiğneyen yani bir şey hem bir hem üç olamaz ya birdir ya üçtür tenakus kanunu deniyor buna mantığın en temel prensiplerinden biri. Bunu da çiğneyen bir akideyi teslis bir teslis inancı artık inkişafı akliye meydan bırakmamış ve varis oldukları bütün orta çağdaki o kilisenin efendim hakimiyetini ve akli e, sorulara, akli metotlara yaklaşımını hatırlayın. Bütün o skolastik düşüncenin. Bütün ulu fünunu çığırından çıkarmış ve tariki ispattan ayrılıp, Sadece zevki kalbiye ve müstakim bir tarik takip etmeyen temalüyat-ı mahzaya istinad ederek dini keyfe mettefak ilcam-ı nasa bir vesile gibi takip etmişler. Ve bunun için ellerinde bulunan mantıkın tatbikatını atıp münhasıran ilmi ruhun yani böyle çok mistik efendim zevke dayanan, e, sadece kalbi zevke dayanan, aklı tamamen örten, dışarıda bırakan efendim. Bir, bu aslında bu yaklaşımlar e, bütün bütün dinlerde deyip iddialı konuşmayalım ama bizim dinimizde de zaman zaman övüldüğünü duyarsınız bu yaklaşımın. O konuda da dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. E, aklın kabul etmeyeceği bir şeyi, akla tamamen aykırı olan bir şeyi e, e, nasıl diyelim? bizim dinimiz bir prensip haline getirmemiştir hiçbir zaman o yüzden bizim dinimizde çok bunlar umumi lafızlar örnekler üzerinden tek tek konuşulması gerekir biliyorum ama yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun birisi size yani bir dini olduğunu İslami olduğunu şey yaparak hissettirerek bir düşünce biçimi bir yaşam biçimi telkin ediyor ve bu düşünce ve yaşam biçiminde aklın şartelini indirmeniz gerekiyorsa bu İslami değildir Arkadaşlar bunu bilelim bilhassa bilelim. Yani aklın götürdüğü, e, aklınızın eşlik ettiği iman ve teslimiyet bizim dinimizde ve e, esastır ve de akla aykırı aklın kabul etmeyeceği hiçbir şey yoktur. Aklın üstünde bilgiler vardır. Yani metafizik bilgiler. İşte Peygamber Efendimiz'in söylediği Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan aklın üstünde ama... Aklı aykırı ve aklın dışında bu ikisi aynı şey değil arkadaşlar. Aklın durduğu yer vardır. Buradan mesela buradan sonrası işte Allah'a kalmış der mesela doktor. Orada artık bilginin, insan bilgisinin, insan aklının, ilminin yapabileceği bir şey yoktur. Aklın ötesindedir veya senin gücünün bilginin ötesindedir. Bu başka şey arkadaşlar senin bilginin ve aklının Sınırları içerisindeyken dahi o bilgini ve aklını kapatmanı isteyen yöntem başka şey. Bu ikisini birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Dinimizde aklın sahasının dışında kalan, aklın ötesinde, aklın üstünde olan açıklamalar, izahlar vardır. Ve zaten aslında dinlerin gönderiliş gayesi de budur. Yoksa din bize suyun 100 derecede kaynayacağını ya da işte ne bileyim dağların şöyle... Bir fonksiyonu olduğunu falan anlatmak için gelmemiştir aslında. Senin aklının yetmeyeceği alanla ilgili sana bilgi vermek üzere gelmiştir. Fakat bu konuya tekrar dönmemiz gerekecek. Çünkü 20 saniye kaldı diyor Instagram bize. Kapatalım arkadaşlar. İnşallah haftaya belki de tamamlarız. Allahu Alem. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler hepinize.